Evet hocam, alkol içilen mekanda Kur'an okunur mu? Şimdi bundan bayağı zaman önce bir, bir görüntü izledik. Bu görüntüde bir tarafta insanlar alkol alıyorlar. Evet. Masalarında alkol var, içki içiyorlar. Orada da bir kişi, şimdi ismini vermeyelim, Kur'an-ı Kerim okudu. Ee, Tabi Kur'an-ı Kerim okudu. Ee, ne adına yaptı bunu? Ee, güya, işte yine dinler arası, Dine, dinler bir diyalog bir parçası evet. adına bunu yaptı. Ee, bu son derece çirkin ve yakışıksız bir görüntüdür. Bir defa Kur'an-ı Kerim'in ayeti içkiyi yasaklamıştır. Ya eyo hellezina amanu değil mi? Ey iman edenler. Şarap sonra sayıyor sayıyor. Sonra ne diyor? Ris su min ameli şeytan. Şeytanın işinden bir pis bir iştir. Kötü bir iştir, çirkin bir iştir. Fectane buhu allekum tuflihun. Felaha ermek istiyorsanız, kurtulmak istiyorsanız bundan uzak durun diyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim bizzat içki, necis, pis bir e, içki olarak vasıflıyor bize ve bundan uzak durun diyor. Ve biz o esnada, içkinin içildiği esnada Kur'an okuyoruz. Bu büyük bir çelişkidir. Çok yaman bir çelişkidir. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Yani bir tarafta insanlar içki içerken, bir tarafta insanlar eğlenirken, diğer tarafta Efendim, Kur'an-ı Kerim okunamaz, okunması caiz değildir. Ama diyelim ki bir mekanda bir gün önce, iki gün önce, beş gün önce, bir hafta önce içki içilmiş. Biz de geldik bir gün sonra, bir hafta sonra geldik orada dini bir program düzenliyoruz veya Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Şimdi seyircimiz demek istiyor ki belki de bana kızacak, eleştirecek. Yani onu da caiz değildir de diyor ama biz baktığımız zaman fıkıh ölçüleri içerisinde bu caiz değildir diyemiyoruz. Çünkü içki içilmiş bir gün önce, beş saat önce, orada artık içki adına bir şey kalmamış, oralar düzenlenmiş, tertemiz hale getirilmiş, orada gelip insanlar dini programlar yapabilirler. Yani içilmemesi tabii daha fazla e tabii ki. değil mi yani asıl hedef ve gaye o ama evet. bunun önüne de bazen geçemiyoruz yani evet. bizden önce birileri Hı. farklı şeyler yapabiliyor.